Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuthan Uygar Özeski. Ternobil nükleer kazasının yıl dönümüne 87 gün kaldı. Erdoğan'ın katılmadığı bu yılki Davos Dünya Ekonomik Forumunda Sarkozy çevre için uluslarüstü bir kuruluş talebini yineledi. Sarkozy uluslararası düzenlemelerde çevre standartlarını en az ticaret standartları kadar netleştirecek bir devrim istediğini açıkladı. Bunun için de Dünya Ticaret Örgütü kadar güçlü bir dünya çevre örgütü kurulması çağrısında bulundu. Örgütün asıl amacı iklim değişikliğiyle mücadele olacak. Daos'ta kamuoyu ödülleri Public Eye Awards, İsviçreli ilaç şirketi Roche ile Kanada Kraliyet Bankası'na verildi. Kamuoyu ödülleri her yıl ekolojik ve sosyal açıdan yılın en kötü şirketlerine veriliyor. Roche, İsviçre özel ödülüne layık görüldü. Greenpeace ve Bern, STK topluluğuna göre Roche, Çin'de gerçekleştirdiği ilaç deneylerinde kullandığı 300 iç organın %90'ını idam mahkumlarından elde etti. Kanada Kraliyet Bankası ise küresel ödüle hak kazandı. Çünkü Kanada Kraliyet Bankası, Kanada'daki katranlı kumdan petrol üretme faaliyetlerinin ana sponsoru. Böyle bir ödül kimsenin başına. Endonezya ise başka bir ödüle hak kazanan ülke oldu. Greenpeace, Endonezya Devlet Başkanı Susila Bambang Yudohoyono'yu, Dünya Ormanı Tahrip Etme Şampiyonu ödülüne layık görüldü. Human Rights Watch'ın geçen ayki raporuna göre bu ödülde yüksek doğruluk payı var. Çünkü 2009'da Endonezya'da ormancılık sektöründeki kara borsa devlete tam 1 milyar dolara mal oldu. Endonezya ormansızlaştırma nedeniyle dünyanın en büyük sera gazı salım sorumlularından biri haline geldi. Buna rağmen ormanlarına gereken değeri vermek yerine şehirleri iyileştirmeye karar vermiş gibi görünüyor. Endonezya yabancı ülkelerden gelecek yeşil yatırım fonu ile Yeşil altyapı projeleri geliştirmeyi düşünüyor. İngiltere, Avustralya, Fransa, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri Endonezya'yı bu alanda destekleyecekler. Endonezya 2020'ye kadar sera gazı salımını %26 oranında azaltma sözü vermişti. Bakalım yeşil şehirlerle bunu gerçekleştirmesi mümkün olacak mı? Peki bu bütün bu aldığı... Destekleri, yardım fonlarını ve e, borçları nasıl geri ödeyecek önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bu hafta yapılan oylama sonucu Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi Mavi Yüzgeçli Orkinoslar için önemli bir adım attı. Komite Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği ülkelerine Mavi Yüzgeçli Orkinos'un soyu tükenmekte olan türlerin Uluslararası Ticareti Anlaşması saytesinin ek bir listesine eklenmesini desteklemeleri için Acil eyleme çağırdı. Böyle bir karar Mavi Yüzgeçli Orkinos avını çok azaltacak bir önlem olacak. Avrupa Birliği'nin 12-25 Mart'taki Sites toplantısı öncesi resmi bir tavır sergilemesi bekleniyor. Avrupa Parlamentosu'nun açıklaması İtalyan hükümetinin duyurusundan hemen sonra geldi. İtalya Balıkçılık Bakanlığı yalnızca Uluslararası Ticaret ve Salını desteklemekle kalmadı. Aynı zamanda 2010 yılı için Orkinos gırgır teknelerine bir yıl moratorium getirerek avlanmalarını durdurdu. Türkiye'de orkinosların ve kendi balıkçısının geleceğini korumalı. Çünkü Türkiye, Akdeniz'deki en büyük av filosu ve çiftlik kapasitesine sahip ülkelerden biri. Ayrıca bugüne de ortaya çıkarılan yasa dışı faaliyetleri nedeniyle maalesef kötü bir üne sahip. Uluslararası Atlantik orkinoslarını koruma anlaşması, Alcat'in mavi yüzgeçli orkinos avcılığıyla ilgili yıllar süren başarısızlığını değiştirmek için bu yılki saytiz toplantısı son fırsat. Çünkü mavi yüzgeçli orkinosun, Daha fazla zamanı kalmadı nesli tükenmek üzere. Neyse ki deniz kaplumbağaları karata karatalar mavi yüzgeçli orkinozlardan biraz daha şanslı. Manavgat'ın Kızılot beldesinde kaplumbağaları korkuttuğu için havai fişek atmak yasaklanacak. Kızılot önemli bir deniz kaplumbağalarının üreme ve yaşama alanı. Kızılot belediye başkanı Mustafa Keçer dünyada nesli azalan deniz kaplumbağalarının korunması için belediye olarak Kızılot sahilinde çeşitli önlemler almaya çalıştıklarını söyledi. Keçer beldede geçen yıl yapılan çalışmalarda 536 deniz kaplumbağası yuvası ve her yuvada da en az 50 yumurta tespit ettiklerini bildirdi. Kızılot beldesinin 7 kilometrelik sahilinin tamamı üreme alanı. Keçer yaptıkları araştırmalar sonucunda deniz kaplumbağalarının yavrularının havai fişeklerden çok korktuklarını belirlediklerini söyledi. Bu da üreme ve gelişmeleri ile ilgili sorunlar yaratıyor. Bu nedenle kaplumbağaların geleceğini düşünerek getirilen bu yasak önemli bir adım. Bu konuda bütün Kızılot Beldesi halkını ve belediye başkanlarını kutluyoruz. Son olarak öykünün öyküsünü okumak ve nükleere hayır demek için nükleer.greenpeace.org adresini ziyaret edin. Siz de nükleere karşı mücadele eden 1 milyon kişiden biri olun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 87 gün. Sağlıcakla kalın.